Sürekli merak edilen bir mesele var. Acaba Hristiyanlar cennete gidebilecek mi? Yani biz kurtardık. Hristiyanlar ne olacak acaba? Cennete varabilecekler mi? Kalpten vuracağız. <gülüyor> Uzatmadan iş ehline bırakalım. Üstad Bediüzzaman Said Nursi şu efsane cümlelerle başlıyor konuya. Mektubunuzda soruyorsunuz. La ilahe illallah kafi midir? Yani Muhammedur Resulullah demezse ehlinecat olabilirler mi? de var değil mi? Şehadet'in iki kelamı birbirinden ayrılamaz. Birbirini ispat eder, birbirini tazammum eder. Birbirisiz olamaz. Madem Peygamber aleyhisselam Hatemül Enbiya'dır yani, yani son peygamberdir. Bütün Enbiya'nın da varisidir. Elbette bütün yusul yollarının başındadır. Onun Caddeyi Kübra'sından hariç hakikat ve kurtuluş yolu olamaz. Şu anlatılana kadar anlıyoruz ki birisi peygamberin tebliğini almışsa onu kabul etmeden değil cennete yamacında bile yürümesinin imkanı yoktu. Ama şu cümleleri okumazsak konu çok eksik kalacaktır. Fakat bazen oluyor ki Caddeyi Ahmediye'ye gittikleri halde bilmiyorlar ki Caddeye Ahmediyededirler. Hem bazen oluyor ki peygamberi bilmiyorlar fakat gittikleri yol Caddeye Ahmediyenin edzasındandır. Hem bazen oluyor ki bir keyfiyeti meczubane veya bir haleti istirakarane veya bir vaziyeti münzeviyane, yalnızlık vaziyeti ve bedeviyane suretinde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 Ondan sonra ona biat edip ona şahadet etmezse kurtulmasının ve cennet yüzü görmesinin asla hiçbir ihtimali yoktur. Ama şurayı hesaba katmak lazımdır. Bir hoca çocuklara anlattığı konulardan soru sorduğu gibi Cenab-ı Allah da bilinen bilgilerden mesul tutuyor. Yani şunu demek istiyorum. Ta Afrika'nın Hunga Hunga kabilesinde bunga bunga diye bir adam düşünün. Değil bu adam Resulullah Aleyhisselam'ı daha Kuran'la ilgili hiçbir mesele duymamış. Bu adam tabii ki ehlinecat yani kurtuluştadır. Çünkü ona tebliğ Peygamberimizin haberi ulaşmadığından o adam Fetreb ehli sayılır. Yani hiç kimse ona anlatmadığından o insan otomatik cennet ehli olacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Fetret ehli olan bir insanın kurtuluşundan kazandığı cennet bir müminin cenneti gibi değildir. Çünkü mümin her gün, her daim, her süreç nefsi ve şeytanıyla baş ederken onun imtihanında böyle mücadele edeceği bir şeyler yoktur. Demek şunu anlıyoruz filanca yerdeki insanın durumu ne olacaktır? sorusunun cevabı Allah onu bulunduğu zaman, zemin ve konjüktüre göre imtihan edecektir. Anlaşılıyor mu? Ha Furkan? Furkan bizim ana Furkan diyorsa alemandır. Ve zaman devam ediyor. Fakat Peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmez. Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında yalnız la ilahe illallah kelamı onu Asla kurtarmaz. Yani birisi İslam adına hiçbir şey duymamışsa onların kurtulma ümidi vardır. Ama Peygamber Efendimiz'i duymuş ve tasdik etmemişse e ona geçmiş olsun. Ona cevabımız sudur. Adakta, muzakta, Hatta Burada ana kriterimiz Peygamber Aleyhisselam'ı duyması, duymamasıdır. Demek ki birisi onu duyup tasdik etmek zorundadır. Onu duymayanlar aynı şekilde mesul değildir. Akla sürekli şu soru geliyor. Ya Mehmet kardeşim Peygamber Aleyhisselam'ı duyanlar var ama onlara anlatılan Peygamber estağfurullah haşa bir terörist elebaşı gibi anlatılmış ve Peygamber Aleyhisselam'ın tüm mesajları katledilmiştir. Bu insanlar da mı aynı şekilde mesuldür? İmam Gazali'nin beyanına göre birisi Peygamber Aleyhisselam'ı birisine yanlış surette tanıtmışsa o kişide fetret ehli sayılır. Yani necat, kurtuluş imkanı onun içinde gözükebilir. Son bir konuyla işi bitirmek istiyorum. İnsan bazen merak ediyor. ''Ya Mehmet kardeşim biz İslami bir yerde yaşıyoruz.'' E doğru, e sürekli camiler... E doğru, sürekli İslami meseleleri duyabiliyoruz, İslami motifleri görebiliyoruz, mezarlıkları görüyoruz, camiler... Bu da doğru. ''E Mehmet kardeşim biz çok şanslıyız. Onlar çok bahtsız değiller mi?'' Bu soruyu soran kardeşim şu meseleyi çok unutuyor. Cenab-ı Allah bir insanı nasıl imtihan ediyor? Bulunduğu zaman zemin ve konjüktüre göre ama gözden kaçan bir şey var. Unutma Nuh aleyhisselam bir peygamberdi ama onun oğlu kurtulamadı. Unutma Nuh aleyhisselam bir peygamberdi ama eşi kurtulamadı. Unutma Efendimiz alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberdi ama öz amcası Ebu Leheb bırak kurtulamamayı Tebbet suresinde lanet edildi ve bize şu anlatıldı her zalime ayrı ayrı tebbet inmez bir zalime iner tüm zalimler ahirette onunla yaptılar şimdi size inanılmaz derecede sosyolojik bir mesele gelecek dünyanın en berbat yerleri yani sosyal yaşam olarak fışyatın sefatin en yoğun yerleri olarak bilinen yer Amsterdam diye geçer. Amsterdam'da kenar mahallede bir çocuk düşünün çocuğun babası eroin satıcısı uyuşturucu satıcısı Özür dileyerek söylüyorum konu anlaşılsın diye eşini bayanlara bile kötü bir şekilde ticarete sürükleyen onları yanlış haram şekilde kullanıp satan bir adam düşünün. Bu çocuk daha 3-4 yaşlarında sigaraya başlatılıyor, torba tutturuluyor hatta o küçük yaşlarda madde denettirilebiliyor. Bir insan sadece sebepler planındaki kaderi okumaya çalışırsa bu buna zulüm gibi gelir ve der ki Yahu bu adamın hiçbir şansı yokken ben rahat bir evde neşet edip dünyaya geldim acaba bu adamın yaşadıkları zulüm benim yaşadıklarımda bir baht değil mi? Şurayı unutuyoruz. Unutma sebebimizin en büyük faktörü nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi bilmememiz. Şurayı bir anınsa çünkü sen kadere iman ediyorsun. Geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı aynı anda bir tamamya ihata edip kuşatabilen bir Allah. Onun kap karanlık bir ruhu olduğunu bilirse dünyaya sınav olsun diye o çocuğu Ta başlangıcından sonuna kadar kötü bir ruhlu yaratabilir. Eğer o çocuğun pırlanta bir ruhu varsa değil o köşe sokaklarda değil o kötü sokaklarda firavunun sarayında olsa bir Musa çıkarabilir. Senin konuları anlamaktaki problemin nasıl bir Allah'a inandığını ve iman ettiğini bilmemek.